Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhabalar ben Kenan Doğan ve saatlerimiz 16'yı gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programı ile sizlere merhaba diyoruz. Her programımızda olduğu gibi bu programımızda da gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Yaşam öyküsü paylaşıyoruz ve bu öyküleri öykülerimizin kahramanları anlatıyor. Bugün de stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var. Hele benim için de ayrı bir yeri var. Sevgili Itır Herhart konuğumuz yaşam öyküsünü paylaşmak üzere. Itır hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. Ee, biz teşekkür ediyoruz yaşam öykünü bizlerle paylaşmayı kabul ettin bugün aramızdasın ve heyecanla bekliyoruz aslında belki şu an dinleyicilerimizin birçoğu da Itır Erhard ismini duyunca belki tanıdık gelmiştir Din, bilen muhakkak bilen dinleyicilerimiz vardır ama ıtırın yaşam öyküsünü acaba ne kadarını biliyoruz dolayısıyla evet. sormak istiyorum ıtırın yaşam öyküsü nerede ne zaman başladı? Ee, nerede doğdum oralardan böyle oralardan şey Charles başlayayım. Dickens romanı gibi <gülüyor> öyle mi başlayayım Aynen çocukluktan başlayacağız evet, seni çocukluğuna götüreceğiz tamam. o günden Tabii. bugüne doğru yavaş yavaş geleceğiz Tabii ee, evet benim annemle babam üniversite yıllarında e, evleniyorlar ve çocuk yapmaya karar veriyorlar ya yani, O yüzden ben aslında biraz böyle hani, üniversite içinde büyüyen e, bir çocuk oldum yani babam hala tıp fakültesinde okuyordu ee, ve ben öğrenci bir babanın e, işte küçük bir kızı olarak e, yani çok özellikle ilkokul e, yıllarımın çoğunu e, Cerrah Paşa Tıp Fakültesi psikiyatri servisinde e, geçirdim. E, Aslında bir çocuğun büyümesi İlginç için Evet çok enteresan bir ortamda. E, çünkü tabii anne baba çalışınca babamın işleri çok daha heyecan verici. Annem eczacı. O dönemde çalışmaya biraz ara vermiş ama babamın işleri böyle müthiş renkli bir yer. Ben çocukluğumun ciddi bir kısmını orada geçirdim. Ee, o dönem fındıkzade oturuyorduk ee, babam Cerrahpaşa'da olduğu için. Yani mahalle mektebine giderek e, ve e, o, psikiyatri servisinde çocukluğumun ciddi bir kısmı orada geçti. Peki nasıl bir çocukluğu Itır? Ee, aşırı hareketli ve yaramaz ee, Yani çok riskli denemelerim oluyordu sürekli ee, Mesela Mesela e, Çok vardır. sevdiğim bir şey yüksekle e, imtihan Yani çok yüksekte olmak çok hoşuma giden bir şeydi İlkokulda camdan çıkıp yürüye yürüye diğer sınıfın camına geçip oradan içeri giriyordum. Mesela bu çok sevdiğim bir şeydi. Kaçıncı şey kattasın? Dördüncü, dördüncü katta. Kat. Evet evet. Çünkü o ve karşıdan böyle görüp dehşete düşüp sonra anne babamı çağırıyorlar. İşte bu çocuğunuz düşecek sonunda bir gün bir şey olacak. Yani böyle sürekli hani bir yerlere tırmanayım oradan atlayayım ondan sonra risk alayım. Yani onları çok seven çok hareketli. Öyle bir çocuktum gerçekten yani bayağı hani bıkmışlardı benden ailem, annem babamın arkadaşları. O kadar. Evet gerçekten Peki. öyle hala anlatırlar yani böyle efsane hikayeler olarak bunları anlatır dururlar. evet Senin çocukluğunda Fındık zaten nasıl bir yerdi? yaşadığım çocukluğumda... mahalle, yaşadığın semt. Bayağı e, mahalleydi aslında ben evden çıkıp e, yürüyerek e, karşı binada bir arkadaşım vardı onunla böyle el ele tutuşup okula gidip geleceğim kadar hani böyle mahalle herkesin birbirini tanıdığı. E, Cerrahpaşa da oraya yakın yani oraya da çok rahatlıkla e, babamın iş yeri diyelim oraya da yürüyebiliyordum. Sonra babam e, orada Kızıl Elma Caddesi vardı orada muayenehane açtı oraya da yürüyüp gidiyorum geliyorum yani çok çocukluğum aslında bayağı sokakta e, oynayarak e, yürüyerek. Şu andaki çocukluklardan biraz farklı sanırım. Hani rahat rahat kendi başıma vakit geçirerek öyle geçti. Peki daha sonra okula başladığın okul hayatı nasıldı? Okul hayatı nasıl? Şimdi böyle bir karakter sana anlatmaya çalıştım. <gülüyor> Okulda baya bir mutsuz oldu. Çünkü günde beş saat oturmam gerektiğini fark ettim ve oturamıyorum. Yani sürekli kalkıp dolaşıyorum. Hani bu kadar saat oturmak çok anlamsız değil mi falan diye. Bir de herkesi örgütlemeye çalışıyorum. Yani orada bayağı sıkıntı yaşadım. İlkokul zordu e, benim için. Çünkü e, hani o güne kadar çok özgür e, yaşamışım. E, orada böyle okul sıra otur ders dinle bana çok zor geldi. Fakat hani e, kolaydı da yani dersler keyifli fakat oturmak çok zor. O yüzden gene sürekli annem babam okula çağrılıyor hani çocuğunuz oturamıyor çocuğunuz sürekli tırmanıyor yani ilkokul bayağı gene zor. Hareketli bir çocuk. Hareketli bir çocuk. Ama dersleri anladığım kadarıyla başarılıydı. Derslerim bayağı iyiydi o yüzden de hani çılgın mılgın ama işte fena da değil hani dersleri iyi diye idare ettiler sanırım hayatımın çoğu öyle geçti yani o bir işaretti. Hani e, yerimde duramayacak olmam o zamandan belliydi sanırım evet. Peki ilkokul ardından ortaokul Ortaokul evet yani, aynı semtte misin? E, sonra ben Işık Sesindeyim ve biz Levent'e taşındık e, Levent'te oturuyoruz İşte o zaman da Levent tabii, e, Şöyle hayal edelim Ak Merkezin bile olmadığı bir Levent'te e, Oturuyorum ben e, O zaman işte karşımızda e, Bugünkü Maya olduğu yer Koskoca bir çayırlık Orada neyse ki koca bir çayırlık olduğu için sürekli koşturabiliyorum e, <gülüyor> Açık bir alan var Açık bir alan var evimizin tam karşısında ben Işık Lisesi'ne gidiyorum o dönem. Ve Işık Lisesi de tabii çok disiplinli bir okul. Benim gene disiplinle imtihanım çok sert. Bu sefer de mesela ayağıma paten takıp koridorlarda gidiyorum. Gene hocalar hani delimsin şaşkın mısın çocuğum sen? Çünkü ne, ne varsa kural ben ona karşı gelmeye çalışıyorum. Yani şu renk çorap giy diyor, hayatta giymem diyorum. Tam tersi rengarenk giyiyorum. Gene ha? lise hayatım da çok benzer geçti. Yani sürekli kurallara uymamaya çalışarak, sınırlarımı zorlayarak... Ve hani ama derslerim iyi olduğu için de ne yapalım bu da böyle bir çocuk diye sonunda hani insanlar idare etti sanırım ve lisede de. Peki bugünden dönüp o, gün, o yıllara baktığında hmm. neydi sence sebebi böyle davranmanın? Yani bir e, tabi kural sevmiyorum ben bir de e, insanların aynı kalıba sokulmasını hiç sevmiyorum Yani aynı kıyafeti giyecekler aynı şekilde davranacaklar aynı saatte bir yere girecekler çıkacaklar bu hiç hoşuma gitmiyor İkincisi de uzun saatler oturmayı sevmiyorum hala sevmem Yani uzun saat oturmanın çok anlamsız ve sağlıksız bir şey olduğunu evet, ee... Bu kadar hareketli olmanın nedeni şu an daha net anlamış durumdayız evet. Az sonra anlatınca dinleyicilerimiz de evet, muhakkak evet. Itır'ın yaşamını daha yakından tanıyınca Anlayacaklar bu hayata nasıl bu kadar iş sığıyor diye. Peki lise hayatı ardından üniversiteye gittin. Evet üniversitede mutlu oldum. İlk kez üniversitede çünkü o dönem ben bütün lise hayatım boyunca edebiyata çok ilgim vardı. Ve çok okuyordum. O da aslında aileden geliyor. Yani bizim evde devasa kütüphaneler vardı. Hem annemin hem babamın kitapları. Ve babam yani çok küçük yaşlardan beri bizi uyutmak için bile bize böyle tragedyalar okurdu. Yani farklı dillerde, hani İngilizce, Fransızca böyle sürekli hani kulağımız ritmine alışsın ee, işte tragediyanın, şiirin gibi. O yüzden benim için öyle edebiyat e, mutlaka okunması gereken bir branş. Ee, İngiliz edebiyatına girdim Boğaz içinde. Bir anda kendimi buldum, Hah, işte ait oldum yerdeyim. Ee, çok çok keyifli geçti üniversite hayatım. Ya yani o dönem. Sonra felsefeyle çift ana dal yaptım. Boğaziçi için çok güzel bir ortam. Her aldığım ders böyle gerçekten tabular yıkılıyor. Ondan sonra sistem dışı düşünülüyor. Yani o yüzden orada ilk kez heh, evet olmak istediğim yerdeyim. Üniversiteyi çok keyifli okudum. Çok da eğlendim. Yani üniversiteye gelene kadar zordu. Orada üniversitede gerçekten aradım bulmuş gibiydim Aradığım aslında. Özgür okudum belki de. Evet, buldum. özgürdü. Yani her açıdan hem e, Boğaziçi olması hem de sevdiğim branşlarda e, çalışıyor olmam, hocalarım hepsi çok ...keyifliydi gerçekten. Orada iyi hissetmeye başladım ilk kez. Ne güzel. Ve gün geldi üniversitede sona erdi. Hı -hı. Üniversiteyi bitirdin. Mezun oldun. Mezun olduktan sonra ne yaptın? E, o aralarda gönüllülük falan anlatayım mı? Lütfen. Yani oralar çünkü o kadar e, üniversitede ve öncesinde biraz başlamıştı benim hayatımda. Yani bütün bunlar olurken ilk e, tabii babamla servise gidip gelirken e, orada... Çok ilginç bir şekilde dışlanma kavramını yani dışlanma diyemesem de o dönem ona bazı insanların toplum dışı bırakıldığını fark ettim. Ee, bana tabii çocukken söylenen ıtır işte akıl hastayla fazla vakit geçiriyor. Neden geçiriyor? Yani babama kızıyorlardı hani sen çocuğu sürekli akıl hastanesine götürüyorsun. Benim için de orası böyle müthiş keyifli bir ortam. Yani bir sürü arkadaşım var. Hani niye öyle diyorsunuz ki benim arkadaşlarıma diyordum. Hiç anlayamıyordum yani bir takım insanları... ...istemiyoruz ya da onlarla vakit geçirmesini istemiyoruz. Sonra babam e, alkol ve uyuşturucu özellikle o alanda uzmanlaştı ve e, uçucu kullanan çocuklar. Gene aynı şekilde ben bu hikayeleri gelip anlatıyorum ve böyle aman Allah'ım itir uçucu kullanan sokak çocuklarıyla vakit geçiriyor falan diye bu sefer... ...ve gerçekten anlayamıyorum yani orada evet bir takım insanlar var ben onlarla konuşuyorum... E, Orada işte sanırım çok küçük yaşta o toplumsal dışlanmaya maruz kaldım. Yani onu gördüm bir takım insanlar başkalarıyla çocuklarını görüştürmek bile istemiyorlar. Ee, üniversite yıllarında da e, aktif olarak işte gönüllüye başladım Yani gene dezavantajlı bölgelerde Üniversitedeki hocalarımın teşviiyle. Neler yaptın o yıllarda? Ee, o yıllarda inan çok şanslıydım ee, Kenan belki sen de bunu benimle ilgili bilmediğim bir şey daha olabilir Çünkü İngiliz Edebiyatı'nda olunca Orada tabii e, çok fazla sanat ve sanat çevresinde hoca da var Mesela Oya Başak e, eski tiyatrocu ve Yıldız Kenter'in çok yakın arkadaşı Rahmetli analım e, Yıldız Kenter ve Oya Başak bize bayağı uzun bir dönem drama ve dramayla işte çocuklarla çalışma e, eğitimi verdiler ve sonra da bizi sahaya bıraktılar. Yani İstanbul'un dezavantajlı bölgelerindeki çocuklarla böyle drama aracılığıyla aslında özgüven e, işte kendini fark etme anlama gibi çalışmalar e, yapmaya başladım ben 19 yaşındaydım. Ee, tabii o zaman ne kadar büyük bir nimet olduğunu Bunun farkında değilim Yani kesinlikle. Böyle bir süreçten geçmiş olmanın Ve aslında sanat terapisi gibi bir alanı da Farkında olmadan farkında girmiş olmadan, fark olmanın etmeden, kesinlikle. Öyle bütün üniversite yaşamım öyle devam etti Yani hafta sonlarım öyle geçti ee, İşte dramayla başladım Sonra İngilizce dersi, bilgisayar dersi e, Böyle sürekli Hani hafta sonlarım çocuklarla Sahada geçti Aslında şanslı bir çocukluk Babanın mesleğinden dolayı aslında evet. dediğin gibi toplumun içerisinde daha dışlanan kesimlerle, daha dezavantajlı kesimlerle yakından bir arada olma. Onları daha genç yaşta tanıma fırsatı elde ediyorsun. Üniversitede de yine başka bir şans aslında. Evet, Çok kesinlikle. değerli hocalardan drama öğrenip, dramayla aslında yine dezavantajlı kesimlere yönelik gönüllü faaliyetlere başlıyorsun. O yıllarda başladığın bu gönüllü faaliyetler aslında belki içinde... ...farklı farklı tohumlar ekiyorsun... ...sonraki yıllarda çok daha fazla insana ulaşmak üzere... ...kesinlikle... ...peki sen hayatında üniversiteyi bitirdin... ...az önce sorduğum sorunu tam zamanı evet, şimdi... Evet, ...şimdi tam zamanı... <gülüyor> ...sonra ne yaptın mezun olduktan sonra... Ee, ...sonra ne yaptın... Ee, ...sonra İngiltere'ye gittim... ...Yüksek lisansı İngiltere'de yaptım... Ee, Orada da çok farklı tabii burada ben e, enteresan bir şekilde dezavantajlı duruma ben düştüm. Ee, İngiltere'ye gidince. Evet çünkü ben e, Cambridge Üniversitesi'ndeydim ve orada tabii böyle bir anda Avrupa aristokratisinin içinde... Ee, doğudan gelmiş kadın olarak böyle her türlü oryantalist e, ondan sonra e, belki söylemin muhatabı olmaya başladım. Yani neden sen kanun çalmıyorsun işte göbek dansı bilmiyorsun falan gibi. Vay be dedim bu sefer öteki tarafa geçtik. Ee, yani ben burada e, hani dezavantajlı dışlanan kesimi ee, Olayı bu taraftan bakmak da çok ilginç oldu. Oradaki deneyim bana çok şey öğretti tabii çok çok iyi bir üniversitedeydim çok rekabetçi bir yer. Ee, ama hani o hala devam eden e, o işte dışlayan elitist e, yaklaşımın birebir <gülüyor> hani objesi oluverdim e, Sonra döndüm bilgi üniversitesinde çalışmaya başladım yani döner dönmez masterım bittikten sonra bana iş teklif ettiler Ben orada e, çalışmaya başladım ders vermeye başladım özellikle de edebiyat dersi veriyorum bunu iyi anlatırsın diye fakat e, o yaz ya ilk işte iki sene bilgi ders verdikten sonra ben aşık oldum ve e, aşık olduğum insan Amerika'da yaşıyordu. Ben o dönemki dekanımız Aydın Uğur Aydın hocam ya dedim ben aşık oldum ben Amerika'ya gidiyorum nasıl yani falan dedim vallahi dedim ben gidiyorum yani kusura bakma. O da hadi bakalım bir git bakalım. Ben dedi ben çektim gittim. Ya yani, Paldır küldür. Bilgi ee, üniversitesini bıraktık. Bıraktım. Türk aynen. Bıraktım. bıraktım. Ve aynen, aynen. Ve Amerika'ya. Aynen ve Chicago'da kendimi buldum. Yani şöyle diyeyim hani bir düğünde karşılaştım. Ve böyle bir ay önce tanıdığım falan biriydi. Büyük bir aşk. Hayır, <gülüyor> evet, aşk mı delilik mi? Yani bilemem ama öyle Baldükü'dü topladım gittim orada bir üniversiteye yazdım dedim ki ben burada misafir öğretim üyesi olabilir miyim onlar da CV'me falan bak daha ilginç iyi, iyi yani misafir öğretim üyesi olarak gel dediler. Ben de kalktım gittim yani bir anda böyle Chicago'dayım. <gülüyor> Amerika günleri nasıl geçti? Amerika günleri böyle başladı. Tabii gönüllük çok hayatımda olduğu için her şey bir yana ilk ben nerede gönüllü olabilirim diye... Amerika'ya gider gitmez. Gider zaman. gitmez evet yani ikinci ay falandı. Ondan sonra evimin çok yakında bir çocuk hastanesi vardı. Oraya gittim onların gönüllük programı olduğunu fark ettim. Ve tam da benim sevdiğim alan sanat terapisti ile ilgili birilerini arıyorlardı. Orada direkt sanat terapisine tekrar devam. Tabii eğitim aldım çünkü benim hastanede çalışma deneyimim hiç yok. Yani çocuklarla var, dezavantajlı gruplar var ama hastane başka bir şey. O yüzden hastanede olmak her türlü işte salgın hastalıklar eğitiminden, hani her türlü hastanelik çocukla nasıl konuşacağım, nasıl iletişim kuracağım, pedagojik eğitime kadar hastanenin tabii bölümleri birimleri orada iki yıl sanat terapisti gölçüsü olarak çalıştım. Çok keyifliydi. Ee, bir yandan da belki hayatımı değiştiren enteresan bir şey onu da orada e, deneyimledim. Hastane yararına e, 110 katlı bir binaya merdivenle çıkılacak. Vay dedim işte tam aradığım şey. <gülüyor> tam senlik aslında. Tam bellik bir şey yani hani böyle çılgın bir e, şey yapacağız. Yani ilk kez de e, fiziksel bir efor sonucu bağış toplamayı aslında çalıştığım hastane yararına merdiven çıkarak gerçekleştirdim. Mutluşun. Evet ve iyi, iyi de bağış topladım. Böyle hani yani kendime göre hani böyle 1200 dolar civarında bir bağışla topladım. merdiven de çıkabildim. Ee, beklediğimden çok kısa sürdü falan. Ve ee, böyle gururla. Ee, öylece de tabii o, o ilk adım oldu. Hani e, fiziksel olarak kendi zorlayarak bağış toplama ve farkındalık yaratma dünyasına da böyle bir takım tesadüfler sonucu girmiş oldum. Peki Amerika... Ne kadar sürdü? Ne kadar yaşadın Amerika'da? E, i̇ki buçuk yıl. E, maratona başlamam da orada. Yani tam bu sırada işte bir yandan gönüllük yapıyorum, bir yandan doktora tezimi bitirmeye çalışıyorum. Üniversiteye derslere giriyorum, çıkıyorum. E, bir yandan da e, gene tesadüf eseri e, LÖSEMİLENFOMA derneğinin maraton koşucusu aradığını gördüm. Tamam dedim merdiven de çıktık maratonda koşarız. Ne olacak? <gülüyor> Zaten yerimde durmayı sevmiyorum. Hani uzun bir koşu güzel bir şey. Yani maratonun mesafesini çok iyi bilmesem de uzun bir koşu diye biliyorum. Ona da yazıldım. Ee, tabii o süre çok çok sert ve çok zor oldu. yani Ama aslında Amerika'daki o günlerde... ...sen sadece spor olsun diye koşmak değil... genel hayır, hayır, tabiriyle evet. bizim anlattırken evet, evet. kullandığımız tabirlerle... <gülüyor> evet. ...sadece spor olsun diye değil... ...iyilik peşinde koşmayı aslında... Evet, e, evet. ...tanıştın, öğrendin diyebiliriz... Ya, kesinlikle öyle oldu... Peki e, Amerika'da iki buçuk yıl sürdü... ...sonra Türkiye'ye döndün... Evet, aslında bu amaçla döndüm... ...yani orada gayet keyfim yerindeydi... Ee, ...çok güzel bir çevrem olmuştu... Ee, ama e, yani tam aradığım şey bulmuştum aslında bir hani yerimde duramamak ve sürekli fiziksel bir şeyler yapmak ve bunun e, fayda yaratacağı bir şey yani sonuçta gönüllüyü de seviyorum bunu da seviyorum ikisi birleşti bir de bunun kitleleri mobilize etme e, gücü var onu fark ettim yani ben koşuyorum diye bir sürü insan bağış yapıyor vay dedim hani daha önce ben gönüllük yaptım kimseyi e, bir şey yapamamıştım yani onlara hani sen de gönüllü ol diyorum olmuyorlar bunun böyle bir de heyecanı var. Türkiye'ye dönünce de e, işte adım adımın ilk e, başlangıcı öyle oldu yani benim bu hikayem e, tamamen tesadüf açık radyoda çok ilginç açık radyodun benim için çok önemi var. Ee, bir gün Açık Radyo dinlerken bir arkadaş diyor ki biz de ormanda Belgrad Ormanı'nda koşuyoruz maratonu hazırlanıyoruz vay benim koşan insanlar var hemen oraya yani radyoyu arayıp telefonlarını aldım inan açık verdiler. Açık Radyo'nun böyle faydaları var efendim. Evet müthiş faydaları var yani bizi buluşturdu gerçekten ben çünkü Türkiye'ye döndüm koşan insan tanımıyorum. Ondan sonra biraz e, televizyon haberi sayesinde, pardon, bir gazete haberi sayesinde Renayı buldum. Yani Renay da kendi kendine koşup bağış topluyormuş. Tam o sıralar ve e, böyle bir araya geldik. Adım adım öyle başlayıverdi. Adım adım. ...böyle ortaya çıktı... Evet. ...bugün geriye dönüp baktığımızda bambaşka noktaya geldi... ...ama şu evet. anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında... ...adım adımı ilk defa duyan... ...zannetmiyorum ama... Yok vardır, vardır mutlaka muhakar. vardır olmaz Dolayısıyla mı? Dolayısıyla adım adım nedir, ne yapar... ...nasıl ortaya ee... çıktı ve bugüne kadar neler yaptı... ...hızlıca aktaralım mı? Yani adım adım ne yapar aslında çok basit bir şekilde... E, ...dayanıklık arttırıcı sporlar... ...özellikle koşu aracılığıyla... ...sivil toplum için kaynak ve farkındalık yaratır... E, ...mesela Kenan... E, ...koşar... <gülüyor> Ondan seve sonra seve, evet coolukla. koşar ve e, sevdiği bir dernek vakıf için bağış toplar bunu da Kenan'ın bir sayfası var IPK iyilik peşinde koş diye bir profil e, sayfası oluşturuyorsun orada yarış yaklaşırken mesela önümüzde Antalya maratonu var 1 Mart ee, orada senin sayfan aktif oluyor. Diyelim hangi derneği vakfı seçtin? Seç bir tane. Tema vakfı. Temayı seçtim. seçtin. Güzel. Kalbin hala orada tabii. Tabii ki. Temayı seçtin. Ee, ben senin sayfana gelip bağış yap 100 lira dediğimde e, direkt senin adına temaya bir bağış gidiyor. Aslında sistem e, bu şekilde çalışıyor. Aslında yardımseverlik koşusunu Türkiye'de Rena ile o günlerde o yıllarda evet. bir araya gelerek başlatsınız. İlk başta, ilk başladığınızda tabii ki bu kadar yaygın değildi. İnsanlar kesinlikle, ne yapıyorsunuz, kesinlikle. koşuyor musunuz? Koşarken tabii, tabii. siz koşuyorsunuz da nasıl para topluyorsunuz? Ee, ya da işte koşuda birinci olursanız mı? O evet, zaman mı evet. derneğe vakfa faydası olacak Aynen. gibi çeşitli sorularla muhatap olarak... ...hiç kimsenin çünkü Türkiye'de herkesin çok yabancı olduğu ve çok iyi bilmediği bir alanda... ...insanların önce bunun ne demek olduğunu, yardımseverlik koşusunun ne demek olduğunu anlattınız. Ardından da aslında o giderek büyüyen kocaman bir aile oldu. Evet, evet. Adım Adım'ın kurucuları Rene Onur ve İtir Erhard iki isim. Bugün de konuğumuz sevgili İtir, Adım Adım'ı Türkiye'de başlatan bu güzel ilk peşinde koşma hareketini başlatan isimlerden bir tanesi. Peki İtir'in yaşamı Türkiye'ye geldi. Bilgi Üniversitesi'nde adımın, evet. devam ederken akademik hayatı bir yandan da Adım Adım'ı adım adım. devam etti. Evet. Geriye dönüp baktığımızda... Adım adım kaç sene oldu Türkiye'de ve neler yaptı desem ne Neler söylersin? yaptı? Yani adım adımın ilk fikrinin ortaya çıkışı tabii 2006 gibi. Yani bizim tanışmamız, sahaya çıkmamız gene Türkiye'de bu nasıl yapılır? Çünkü Amerika'daki ya da İngiltere'deki metotlar Türkiye'ye uymuyor. Yani Türkiye'yi anlamak, Türkiye'de o dönem sivil toplumun sorunu ne? Birey sivil topluma nasıl bakıyor? Bunu anladıktan sonra... Bayağı uzun bir süre modeli oluşturmakla vakit geçirdik 2008 yılında Antalya'da da ilk yardımseverlik koşusunu yaptık Çok küçük bir ekip yani 42 kişi kadar Hepsi birebir tanıdığımız önce arkadaşlarımızı ikna ettik Bence işin sırrı biraz orada Yani çok hani dışarıdan belki seni ilk kez tanıyan birini değil Artık hani ailen, annen, baban, arkadaşın, sevgilin Ona diyorsun ki ya bari sen yap da görsün insanlar yapılabildiğini Öyle ilk koşuyu yapmıştık. Bugün geldiğimiz noktada? Bugün geldiğimiz noktada 70 milyonun üstünde bağış topladı adım adım ve 80 bin tane koşucu var. 80 bin evet. 40 kişiyle başlayan evet, evet. O, o adımlar bugün evet, 12 80 yılda 80 bin kişi yüze yakın sivil toplum kuruluşu Gerçekten koskoca bir aile olduk Ama hala Niye koşuyorsun nasıl? Bugün daha bir öğrencim sordu Hocam ya bir türlü anlamıyorum Nasıl bağış topluyorsun dedi yani O yüzden <gülüyor> zannetme ki bitti Yok bitmeyecek zaten Aha, evet. Onlar biterse zaten bağışlar biter evet, Dolayısıyla yeni insanlar bulup evet, Onlara anlatmamız evet, lazım kesinlikle. ki bu giderek büyüsün daha Kesinlikle. anlatacak Türkiye'nin nüfusunu düşündüğümüz de milyonlar var Çok insan tabii canım Dolayısıyla tabii. da ben de bir adım adım koşucusu olarak Itır'a böyle yüzüne baka baka gözlerinin içine baka <gülüyor> baka diyorum ki iyi ki başlatmışsınız Gerçekten büyük bir has büyük bir mutluluk ee, Belki hayatta evet ben şunu yaptım faydalı oldum Kendimi hissediyorum insanlık için, gezegen için bir şey yaptım dediğimiz nadir anlar var. Benim de çoğu defa her koşudan sonra dediğim şey odun Ay, her ne kampanyadan kadar mutlu sonra. Oldum. Çok, o çok yüzden iyi ki varsın evet. demek istiyorum. Peki. Sen de iyi ki varsın aramızdasın. Yani sizler olmasanız bu mutluluğu yaşayıp anlatan koşucular olmasa adım adım bu noktaya zaten gelemezdi. Çok teşekkür ediyorum. Peki artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Çok çabuk. ...çok çabuk bitti. Anlatacak et, çok var. Daha neler anlatacaktık öyle. Sonra belki bir program daha yaparız. Birazcık üstünden zaman geçsin... ...herkes seni unutsun. Tekrar <gülüyor> evet, seni davet ederiz. Ee, bundan sonrası için Itır'ın hayali nedir? Ve geriye dönüp hayatına baktığında... ...ne söylemek istersin dinleyicilerimize? Ne hmm. mesaj vermek istersin kendi hayat hikayenden hareketle? Yani şöyle aslında... Iı... Bir tabii kendilerini iyi anlamaları çok kritik yani neyi seviyorlar onları ne heyecanlandırıyor. Mesela benim e, yerimde duramamayı sevmem gibi e, ve bundan nasıl bir sosyal fayda üretilebilir? E, çünkü önce kendimizi tanıyalım ki biz ıtır olarak Kenan olarak ne yapabiliriz onu anlayalım. Bence biraz ona odaklanabilirler anlayalım. E, ve e, gerçekten insan anca başkaları için, gezegen için e, bir şey yaptığında, fark yarattığında gerçek mutluluğu yakalıyor. O yüzden ben e, mutlu ve iyi hissediyorum. E, her şeyden önce bunu kendimiz için yapıyoruz aslında. Yani biz iyi hissediyoruz, çevremiz iyi hissediyor. Sonra bu böyle dalga dalga yayılıyor. Bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Senin öykün nereye gidecek? Ya gülme Hiç <gülüyor> ama Uzaya gitmek istiyorum <gülüyor> Uzay turisti olmak istiyorum Yani şu anda kişisel olarak en büyük hayalim o Ben bir 6 ay veriyorum 6 Aa, ay içinde kesin olur yok, bu Yok 6 ay değil Yakın belki, bir belki biraz daha uzun sürer ama Hani koştuk koştuk nereye kadar uzaya koş Diye hani bir böyle uzaya gitme Uzay turisti olma ve bunda belki bir sosyal fayda hikayesiyle Uzaya koşarken bağış toplama Evet olur. öyle bir hayalim var Neden olmasın çok teşekkür ediyoruz. Ben programımızın çok teşekkür sonuna ederim. Katıldığın teşekkür için, ederim. Hayat Öykü'nü bizlerle paylaştığın için. Umarım dinleyen birçok dinleyicimize ilham vermiştir bu öykü. Çok sağol. Ben çok teşekkür ederim. Ve yaramaz çocuklarına kızmasınlar. Onlarda bir potansiyel var. Bence de oturmayan <gülüyor> çocuklarda bir işaret olabilir. <gülüyor> Takip edelim yeter ki. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Her programda... Yaşam öykülerini sizlerle paylaştıktan sonra hep şunu söylemek geliyor içimden. Çünkü bütün bu ilham veren yaşam öykülerinin bence ortak noktası o. İçinizdeki tutkunun peşinden gidin, onu bulun. O tutku size emin olun başarıya da götürüyor, mutluluğa da götürüyor. Hayatta ne istiyorsanız ona erişmek için o tutkunun peşinden gitmeniz yeterli. Yeter ki içinizdeki tutkuyu fark edin ve ona sıkı sıkıya sarılın. Itır Erhard bugün programımızda konuk oldu ve tam da böyle bir öyküydü. Tutkusunun peşinden giden, kendisini mutlu eden şeylerin peşinden giden ve bugün binlerce insanın hayatına dokunmuş bir öyküydü. Biz iki hafta sonra salı günü saatlerimize 16'yı gösterdiğinde yeni bir yaşam öyküsüyle birlikte Kentin Gizli Öyküleri programında sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz ve benim de anlatmak istediğim yaşam öyküm var derseniz Instagram'dan ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Selahattin Çolak. iki hafta sonra görüşünceye dek hoşçakalın.